Satrancın normal vakitlerde ibadete engel olmadığı bir vakitte oynanması ve öğretilmesi caiz midir? Şimdi diğer oyunlardan farklı olarak satranç için e, mübah sayılacağına dair kitaplarda kayıtlar vardır. Dediğim gibi yani ibadete engel olmuyorsa, vakti boşa harcamamak kaydıyla diyelim ki adamın işi var gücü var ama işini gücünü bir tarafa bırakıyor yapması gereken işler var onları yapmayıp ihmal ediyor kendini satranca veriyor tabii ki bu durumda caiz olmaz bir de çok uzun süre evet, oynanıyor bu tabii oyun ki hocam. Ha, vakti evet. israf etmeyecek şekilde ama bazen de e, kafayı dinlendirmek maksadıyla e, satranç oynamak şafii mezhebine göre caiz görülmüştür